Kardeşlerim, Câfer bin Emi Talibi radıyallahu anh huzurunda dinleyiniz. Onun hala dair söylediklerinden hareketle kendi evinizi, kendi cemiyetimizi Allah Resulü aleyhisselama Yabdu'nun aslan, ve atunun fawaj, ve yakulül kariy minhumu dargif. İnsanlar Allah'ı bırakmışlar, tutlara ibadet ediyor. Kötülüğün her çeşidini işliyor. Gücü olan zayıfın elinden bir yıl uğraşıp biriktirdiği o bir yıl içerisinde yavrularını. nesi varsa bir gece evini talan ediyor istilah ediyor, avucundan alıyor, götürüyor biz böyle bir millettik sonra Cafer diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi <gülüyor> taşlara, otlara, insanlara Orayı işgal ediyor, istila ediyor. Evlerinde yavruları için biriktirdiği açlarını alıyorsunuz. Ama unutmayın, inna aladin O yetim yavruların kimi kimsesi olma bize bunları söylediler. Bir millet ona koştu, öğrenci olmaya. Onu dinlediler, ona icabet ettiler. Evlerini, sokaklarını, çarşılarını, devletlerini yaşadıkları bütün cemiyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları, dinlediklerine göre değiştirdiler. Yani yeniden oldular. Onlar talan ederler, gasp eder, istila ederlerdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dinledikten sonra sadaka vermeye parası olmayanlar Medine sıcaklarında günün ortasında çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar, para biriktirdiler, onun da Allah yolunda sadaka verdiler. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor fakat dediğin lafızlar İmam Bel-Hakî diyor ki Rahmetullahi Aleyh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasın namazını kıldırırlar yanına birisi gelir der ki ya Resulallah benim kimselerim yok beni bu gece evinde misafir eder misin? Aleyhisselatü Vesselam evine birisini gönderir, bütün evlerini dolaş hangisinde bu gece misafire ikram etmek için aş vardı? Sorumlar azvacı tahhirata Müslümanların müminlerin annelerine derler ki: Ma indana ma bizim evimizde ekmek de yok, çorba da yok, sadece Peygamberin bütün evlerinde su vardır o gece. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gönderdiği elçi geriye döner, duyururlar ki ya Resulallah evlerinizde sadece su vardır. Asal Bu Allah misafirini bu gece evine götürüp de kim misafireler? Ebu Talha ayağa kalkar buyurur ki bu şerefi bize lütfetseniz. Misafiri yanına alır, evine gider, eve yaklaşınca buyurur. Buyurunlar ki, heyyi heyyi ta'ane ve sirace Lambaları kapat, yemeğini hazırla ve nevvimi sıbiyane Aç olan evlatlarımızı da ikna et, onları uyutuver Sonra misafirle Ebu Talha, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi eve girenler Lambayı kapatırlar, çocukları uyuturlar çünkü orada sadece bir kişiye yetecek yemek var. Eğer misafir onu görürse, Ebu Talha onunla birlikte sofraya oturacak. Kendisi yemeyecek, belki karnı doymayacak. Ebu Talha misafir bunu görmesin diye ışığı kapatır. Kendisi de sanki yiyor gibi kaşığını tabağına getirir, boş ağzına döndürür. Misafir doyarsın, Yorkar. Aç bir hamde eşiyle birlikte yorgakına sarıldı. Sabah bilal ve sabah ezanıma otur Allahu Ekber'le. Ebu Talha peygamberi öğrencileriyle onun mescidine giden. Hazreti ömeleri talan eder, istila ederler fakirin avucundaki arvasını budayını alırlardı Ya Resulallah Ebu Tavhan, ne hale getirdin Necaşi'nin yanında Mekke'deki ahlakı yapmayı anlatırken Cafer bin Ebu Talib ve yetu men felahic her türlü kötülüğü yaparlar birbirlerinin eşleriyle beraber olurlar ahlak namına, namus adına Mekke'de bir şey bulamazsın. Sonra Hazreti Muhammed'i, Kur'an-ı Hakim'i dinledik, bize ifsetten bahsetti. O hale geldiler ki, Medine'de bir kadın, Bennu Kayyuka'nın çarşısına gelir, orada bir şeyler satacak, yavrularına ekmek götürecek. Yahudiler gelirler, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Müslüman kadın yüzünü kapatmış namahlem görmesin diye, yüzündeki örtüyü açmak isterler kadın feryat eder. Sonra üzerindeki elbiseyi kaldırırlar, uygun olmayan yerleri görünür. Oradan Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi koşar, Efendimizin kadın sahabisine tahmet eden Yahudi verler. Şimdi kardeşlerim biz ne haldeyiz? Dünyaya bakınız kıtalar ötesinden hemberyalistler gidiyorlar Afrika'daki zavallıların sofrasından ekmeği alıyorlar, aşı alıyorlar. Aşıktan feryat eden yeryüzünde on binler, yüz binler var. O halde ey vahşi batı medeniyeti sen bu bir şehri onların ahlakını nereden alıp nereye taşımışlardı? Babalar 15 yaşındaki kızlarını sabah okula gönderirken başları açık, vücudunun şu kadar yeri açık evlerinden okula gönderiyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizim evimizi terbiye etmiş olsa, bizim hayatımıza gelse bize Ayşeler Fatımalar başları üzerleri açık halde evlerinden çıkabilirler mi? Mimarlara evlerimizin tasarımlarını yaptırıyorsunuz. Misafir odalarını çıkardılar. Şimdi oralara salon diyorlar. Dedelerimizin, babalarımızın evinde misafir odası var. Çünkü onlar Hazreti Muhammed'i dinliyorlar. Her Evlerimizi, sokaklarımızı ne hale getirdiler ya Resulullah? Hani, Ezvacı Tahira, annelerimiz sizden daha fazla dünyalıklar istiyorlar. Diyorlardı ki bizim evlerimiz de Medine'deki evler gibi olsun, soframızda ekmekle su değil de daha çok şeyler olsun. Siz onlara karşı, evinizdeki meşruvenize çekilmiş hızanınıza. Yani hurma kütüğünden çıkmışsınız, orada bir odacıkça, odacıkta kendinize hapsetmiştiniz. Ashab-ı kiram Medine'de, mescidde toplanmışlar. Mahzun bir halde sizi bekliyorlar. Ömer radıyallahu anh, yanınıza defalarca izin istedikten sonra girmiş. Sizi o halde gör seni alatan nedir ey hattap oldu Hazreti üzerinde kurulmuşlar, keyif yapıyorlar. Ömer ağlarken buyurmuştum ki ağlama Ömer sen şuna razı olmaz mısın dünya onların ahirette bizim olsun ya Resulallah annelerimiz sizden biraz daha fazla dünyalık hisseyince evinizde bir yere kapanmış 29 gün onlardan uzak kalmıştım ya bizim sokaktaki kızlarımızı görsen? Ya bizim evlerimizi görsen? Eş bir odada, kadın bir odada, çocuk başka bir odada hepsi ayrı bir televizyon programının esiri olmuş. Bizi bu halde evlerimizle görsen mi ya Resulallah? Evlerimize değil mahallelerimize bile gelmezsin ya Resulallah. Ey ehli iman. Ya O halde elimizi, gelimizi, yurdumuzu, Hazreti Muhammed'in yurduna benzetiniz, eliniz onun eline, Abu Talha'nın eline benzesin. عَمْدَةُ <gülüyor> İslam Yeniden İslam gelsin Hz. Muhammed gelsin. Kur'an, sünnet, sünnet-i seniyyesi ortada ondan başlayarak sana geliyoruz sana öğrenci olmaya sana talebe olmaya